Faziletler Bahsi Bölümü Bölüm 180 Kur'an Okumanın Fazileti Hadis 991 Ebu İmame, Allah ondan razı olsun, Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir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 Harap olmuş bir ev gibidir. Hadis 1001 Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an oku da yüksel. Okuduğun nispette cennet basamaklarından yukarı çık.